BÖLÜM 317 Söz arasında, yemin maksadı olmaksızın söylenen sözlerin, yemin sayılmayacağı. Allah, düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı, sizi sorumlu tutmaz. Ama bilerek ve isteyerek yaptığınız yeminlerden sorumlu tutacaktır. 5- Maide